Başladık. Başladık mı? Başladık. Normal mod. Evet. Dün gece aslında... <gülüyor> evet. Bayağı güzel bir podcast çekmiştik. Evet. Keyifli bir podcast vardı. Hatta ödüllü bir podcastiniz olacaktı ama... Niye? Ödül veririz yine. Kendisi burada yok ama. <gülüyor> evet. Ama soruyu değiştirmemiz gerekir. Kim vardı burada? <gülüyor> <gülüyor> Selam gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiler, iyiler. Bayağı iyiler. Niye iyiler biliyor musunuz? Niye iyiler? Çünkü iki tane dev fragman yayınlandı. Evet, dev fragman yayınlandı. Ve biz de bu fragmanları konuşacağız evet. bugün değil mi? Bir sürü istek aldı zaten. Aynen. Fragman <gülüyor> yayınlanmış. Siz uzaylı konuşuyorsunuz falan diye hatta trip laf da yedik, evet. trip de yedik. Evet. O yüzden bugün Civil War fragmanını, Captain America Civil War fragmanını ve Batman v Superman Dawn of Justice. Fragmanlarını konuşacağız. Vallahi dün yaklaşık 1,5-2 saat sırf don of Justice'i konuştuk. Evet. Ne konuştuğumuzu pek hatırlamıyor da olabilirim ben. Yani ben hatırlıyorum kısmen ama yine de sonuçta sıfırdan konuşacağız. O yüzden çok da önemli değil. Evet. O <gülüyor> zaman Civil War'dan başlayalım bence evet. bu sefer. Evet. Civil War'dan başlayalım. Çünkü evet, diğer tarafta malzememiz var biraz. Aslında bir açıp izlesemeydik. Durun açıp izleyeceğiz. <gülüyor> bir yere ha. Evet. izledik döndük. Döndük. Ne izledik? Civil War fragmanını izledik. Evet. Bununla da eğitimleyip sonra <gülüyor> Superman fragmanı tekrar izledik. Hem eskisini hem yenisini izledik. Comic Con'u da izledik. Geldik. O böyle şey bir Doctor Who'nu yaşıyor gibi olabilirler mi acaba? Çünkü arada onlar için bir zaman kaybı yaşanmadı. E tabi. Biz zamanda yolculuk yapıyoruz aslında bir nevi. ki. Of. Civil War'la başlayalım. Civil War'la başlayalım. Civil War fragmanı aslında bir önceki filmin Winter Soldier'ın kaldığı yerden başlıyor gibi. Gibi. Ya Daha doğrusu e, Age of Ultron'un ve Winter Soldier'ın kesişim noktasında Tabii. başlıyor. Çünkü e, Age of Ultron'da işte sen Wilson, sen niye işte bizimle dövüşmüyorsun sorusuna işte hani seninle olmayı tercih ederdim ama işte beni bir adam bulmaya yolladın onun izindeyim bir muhabbet geçiyor orada o ilk parti sahnesinde ve Nitekin buluyorlar yani anladığımız kadarıyla trailerda Bucky'yi buluyorlar sonunda. Evet Bucky diyor, beni hatırlıyor musun diyor Captain evet. Amerika. Anan çok güzeldi diyor. Evet Bucky'de hatırlamaz mıyım ya senin annen şey değil mi düşündüğünüzü falan diyeyim. Gerçekten ilginç bir sahne o aslında ilginç evet. bir tercih yani. Havay Meteor Mother. Ee, hani Civil War Edition. Seni değil de anneni hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, o ilginç bir tercih. Yani hem de fragmanın girişine direkt. Ama tabii bir yandan da bir bro bromance sahnesi yani. Tabii canım. Yani seni öyle iyi hatırlıyorum ki ananı bile hatırlıyorum. Yani. Yani. Fragman öyle başlıyor. Adım adım fragmanı takip etmek yerine üstüne genelde konuşabiliriz aslında. Olur. Fark etmez benim için. Eee... Şey olayı çok güzel e, bence. Şimdi Marvel filmlerinin tonu aslında çok da farklı olabiliyor ya birbirlerinden. Hmm. Ama e, şey e, Civil War'da aslında bir nevi hem büyük ark hikayesi Avengers'ın devamı aynı zamanda da işte e, Winter Soldier'ın devamı olmasından dolayı ikisinin tonunu çok bir, güzel bir şekilde harmanlamışlar gibi görünüyor. Evet öyle gözüküyor fragmanda. Ee, ne tam şey e, Winter Soldier tadında ne tam Ultron tadında böyle tam or ikisinin ortası güzel bir e, renk paleti, güzel bir e, atmosfer yakalanmış gibi görünüyor. Tabi fragman olmasından dolayı birazcık da ne bileyim hani her şeyi bize gösteremeyecekler ve bize de bir e, nasıl desem tutunacağımız bir e, nokta vermeleri de gerekiyor bir yandan. Ve bu noktada Bucky olmuş gibi görünüyor evet. bu fragmanda. Yani tamam orada işte adamın teki kim olduğunu bilmediğimiz bir çıkıp da lan sen şu ana kadar işte mutlak güçle işte e, sağa sola müdahale ediyordun hacı yani senin de temmen lazım diyor. Öte yandan da işte e, Bucky işte, aranan bir adam. Tam olarak e, neden bilmediğim, neden bilmiyoruz ama... E, Tüm bunlara karşı Kaptan Amerika diyor ki acı ben Bucky'yi koruyacağım. Siz ne bok yerseniz yiyin. Hani istiyorsanız da kapışalım. kapışalım moduna giriyor. Ki zayıf bir motivasyon. Evet ama onun altını filmde evet, daha çok dolduracaklardır. Evet. Yani belki bilmeyen ya da işte sadece <gülüyor> fragmanın üzerinden belli fikirler yürütmeye çalışan arkadaşlar olabilir. Değildir yani tek motivasyon. Ben şey, kankam yüzünden dünyaları yakarım motivasyonu değildir. Bence de değildir. Ki Civil War'ın kendi e, çizgi romanını okuyanlar bilir. Altında daha büyük motivasyonlar var. işte maskelerin çıkartılması, ka, e, güç sahibi insanların e, zoraki bir şekilde devlet kaydı altında alınması, işte e, yıllardır e, X-Men e, çizgi romanlarıyla yarattıkları işte mutant insan arasındaki e, ...sürtüşmeyi aslında bir nevi e, kahramanlar içerisinde evet. e, yeniden yorumluyor olmaları gibi gibi e, şeyler var. Tabi burada soru işareti benim yani yıllardır söylediğim Spidersız, Spidersız Civil War olmaz diyorum ben. Yani yıllardır ve sonunda da Spidey'li bir Civil War olabilecek... E, gibi görünüyor. Yani spekülasyonlarda görünüyor, görünmüyor. <gülüyor> ee, nerede görünüyor, nasıl görünmüyor muhabbetleri hala dönüyor olsa bile ben görüneceğinden eminim. Yani en son bildiğim kadarıyla Robert Downey Jr. son bir röportajında spider olacak tabii lan gibi bir açıklama yapmış. <gülüyor> hani ama tabii şeyi hala bilmiyoruz. O, o bir klasik işte Marvel filmlerinde gördüğümüz end credits sonrası hani böyle yazılar akarken de bir spider görebiliriz ki bu yani hiç, hiç gösterme daha iyi durum Çünkü olur. Çünkü çekimlerin yani. olduğu dönemde işte Spider-Man ve Kaptan Amerika'nın kapışma sahnelerinin çekildiğine dair işte söylentiler vesaireler vardı. Hatta fotoğraflar falan sızmıştı. Belki biz de haberini yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yaptık, yaptık. Filmin vizyona girmesine 4 ay var yalnız. Yani, yani. acaba son ay Böyle Spidey'nin de küçük de olsa göründüğü bir fragmanla yemleyecekler mi bizi çok merak ediyorum. Ben olsam yapardım herhalde. Yani. Ben olsam hani göstermezdim Spidey'i ama olduğuna dair ipuçları bırakırdım. Mesela işte atıyorum sağda solda sallanan bir ağ e, vesaire gibi. Ama bu fragmandan aldığım his yine e, şey... Kaptan e, Amerika ile Tony Stark arasında... Asıl büyük mevzuların olacağı. Ee, Spider-Man, Marvel sinematik evreninde henüz yeterince bir, yani hatta hiçbir varlığı olmadığı için ee, Civil War çizgi romanındaki gibi orada duygusal bir pivot olamayacaktır. Evet. Çünkü... İç savaş, yine tekrarlayalım, iç savaş cildini okuyanlar biliyordur. Yani en büyük olaylarından biridir Spider-Man'in maskesini açtığı. Yani, yani Spider-Man işte bir o tarafa çıkardım, gider sende. bir bu tarafa evet. gider ondan sonra maskesini çıkartır. Ee, ve aslında Civil War öncesi işte House of M hikayesinden kalma adamın çok büyük bunalımları var. Ee, diğer karakterlerin de tabii ki öyle. Ee, ama Civil War'un asıl kalbi bence Spider-Man'di. Yani en azından duygusal olarak duygusal da Spider-Man'di. Fakat işte dediğim gibi e, Marvel sinematik üniversite e, Spider-Man şu anda hiç varlığı hissedilmeyen bir karakter olduğu için o yükü Kaptan Amerika taşıyacak gibi. Evet. Kaptan Amerika taşıyacak gibi. Hani e, Civil War'u okuyanlar bilir e, sonunda bayağı büyük bir sürpriz vardı. Çizgi romanın. Ve e, biz bunu daha öncesinde de konuşmuştuk yazılarımızda vesairelerde. E, bu herifin adı ne? Kaptan Amerika'yı oynayan herif. Anladım seni. Evet. İşte, <gülüyor> sen anladın da. Kaptan i̇şte Amerika'yı oynayan oyuncunun e, en son bildiğimiz kadarıyla toplam 6 filmlik bir şey vardı. Sözleşmesi vardı. Evet. İşte Kaptan Amerika 1-2 çıktı. Avengers 1-2 çıktı. E, Civil War 2 parça mı olacaktı? Tek, parça, Tek olacak? parça olacak gibi gözüküyor. Tek parça olacak değil mi? Civil War arada bir yerde oynadı mı daha hatırlamıyorum. Yani şeyi saymıyorlardır diye tahmin ediyorum. Loki ile şey sahnesi vardı ya. E, Thor şeyde. Ben de zannetmiyorum onu saydıklarını. E, ama onu da sayarlarsa toplam 6 oluyor. Şimdi Civil War çizgi romanındaki sonu biz filmde de göreceksek eğer. Yeni bir Kaptan Amerika'ya ihtiyacımız olacak. Tabi bunu, evet, bunu daha önce dediğin gibi yazılarda da podcastlarda konuşmuştuk. Yani... <gülüyor> çizgi roman evreninde ne yaptıklarını da çok iyi biliyoruz sonuçta kaptandan sonra yeni gelecek kaptan aslında şu an Marvel sinema evreninde var. Var. İkisi yani... de var. Hatta üçü de var. Üçü de var. Evet. Yani bilmiyorum oraya giderler mi? İşi oraya götürürler mi? Götürmek isterler mi? Şimdi çok da spoiler etmeden konuşmaya çalışıyoruz bir yandan evet. hani böyle bir ama çizgi romanları okuyanlar, çizgi roman evrenine hakim olanlar ne dediğimizi anlıyordur şu an aslında. Ama ben e, hani tamam ana karakterleri ya da büyük karakterleri bir kenara bırakırsak ben e, Hawkeye'in bir Ronne dönüşmesini görmek isterim. Ben de isterim. E, ne bileyim e, Sam Wilson'ın Kaptan Amerika olmasını hiç mi hiç istemem? Yani hani çizgi roman evrenine sadık kaldıkları sürece Kötü bir hamle değil bence. Yani e, yok yani bu bir tercih meselesi sonuçta. Yani kişisel bir e, şey. Bir yani ben ben gibi. de açıkçası hani Bak'inin eğer bir yeni bir kaptan olacaksa onun Bak'i olmasını tercih ederim. E, Bak'i dururken Sam Wilson olmasın ya. Falcon. Hı. Yani olacaksa da ona daha sonra sıra gelmeli. Evet. Önce bir Tork kız olsun da ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> e, yine hani fragmana geri dönecek olursak. Herkesin bayıldığı ve herkesin aynı zamanda dalga da geçtiği hı hı. asıl son sahne sanırım en büyük olayı Ragman'ın. Yani o üçünü kapışırken görmek. Evet. Daha doğrusu ikiye bir Iron Man'e dalıyor olmaları Kaptan'la işte Winter Soldier'ın. O dalma sahnesinden hemen önce ya iyi de işte hani o benim arkadaşım diyor Kaptan Winter Soldier için. E, Tony de diyor ki ama ben de senin arkadaşındım yani nasıl evet. olacak hani da biraz ayıp ediyorsun diyor yani. Evet. Yani haksız da sayılmaz. Sadece, evet. Sadece fragmana bakarsak haksız da sayılmaz hakikaten. Ee, burada tabii şöyle bir durum var. Civil War okumuş insanların e, en azından büyük e, yarısı bana katılacaktır ki e, Civil War'da hakikaten ve hakikaten şey kötü adamın yerine geçen karakter Tony Stark'tır. Evet. Tamam mı? Evet. Civil War dönemi Kaptan e, Amerika aşırı büyük bir popülerlik kazandı çünkü e, devlet karşıtı hareketin başındaydı. O yüzden Amerika Kaptan Amerika sadece şey işte, e, hükümet yanlışı e, mal bir e, yurtsever değilmiş Tabii. imajıyla e, tekrar baya bir e, sempatik kazandı. Fakat Marvel Cinematic Univers'un aslında işte en büyük temel taşı da Tony Stark. Yani Iron Man 1 olmasa şu an MCU diye bir şey yok. Tabii. Çünkü Marvel Studios kurulduğunda riske girip iki tane film çekelim dediler. Bir tanesi Hulk, bir tanesi Iron Man. Hulk büyük battı. Iron Man de hani şans eseri neredeyse hayvan gibi tuttu. Çünkü büyük karakterlerin hepsi dışarıdaydı adamların işte. X-Men'ler, Spider-Man'ler, Fox'ta, Sony'de olduğu için... Birazcık daha ikinci planda kalmış karakterlerle oynamak zorundalardı. Ve bunun üzerine adamlar hayvan gibi bir franchise oluşturdular. Şimdi Iron Man'i de çizgi romanlardaki gibi birazcık daha hani kötü adam yerine koyarlarsa hani fan base'leri nasıl tepki gösterecek? O bir soru işaretiydi her zaman. Kaldı ki şey de ilginç yani Iron Man'e olan ilgi düşmeye başlamış bile yani son bir sene içinde Google Trends'e falan da baktığında Iron Man'in Kaptan Amerika'ya oranla çok daha az aranıyor olması falan gibi şeyler de var. Hani ilginç veriler de var yani. Belki o şeyden kaynaklanıyordur. Çünkü e, Iron Man artık tek başına solo film olarak çıkmayacağı için Avengers gibi e, ensemble filmlerin bir parçası olarak çıkacağı için ve Kaptan Amerika'nın aslında yani büyük bir solo filmi Civil War geliyor. Hani ondan kaynaklanıyor olabilir. Bir de sen az söyleyecek. önce anlatırken yani şey söylemek istedim. Aslına bakarsan şimdiye kadar izlediğimiz Marvel filmlerini düşününce ya yani Civil War'da Kaptanla Iron Man'in fikren yer değiştirmesi lazımmış gibi geliyor bana. Yani asıl daha muhafazakar evet, devletçi muhafazakar olanın Kaptan Aynen. Amerika olması Iron Man'in daha devlet karşıtı Tabii. ya da kural kaide karşıtı falan çünkü, bir adam olması lazım. E, Karakterleri Iron de Man, öyle çünkü. Iron Man e, 2'de zırhını istiyoruz hacı dediklerinde adam şey e, mahkeme karşısına çıkıp hacı vermiyorum diyor. Tamam Devlet istiyorum diyor hacı ben vermiyorum diyor. Üstüne 50 tane daha zırhı yapıyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve çıkıyor diyor ki Evet, dünya barışını özelleştirdim acılar. Tamam mı? Böyle bir adamın abi biz biz denetim ve e, şey e, kontrol altını almaları gerekiyor acı yani eğer sorumluluk ve şey kabul etmezsek bizim kötülerden ne farkımız var diyor. Bu birazcık da belki Avengers 2'de ayrıca bu Ultron'da herifin geleceği görüp kötünü uçuklaması olmasından kaynaklanıyor olabilir. <gülüyor> Evet o genel olarak unutulan bir sahne aslında ama çok önemli bir sahneydi. Yani Iron Man 3, Avengers 2 tamamıyla şey, Tony Stark'ın uzaya çıkıp geri gelmesinin travması üzerine. Ee, dolayısıyla o travmanın etkisi devam ediyor olabilir Iron Man, şey, Civil War'da. Çünkü hakikaten ben tek başıma bir boku yiyemeyeceğimi anlıyorum. Denedim bunu iki filmde denedim. Olmuyor acı. O yüzden bizim daha büyük bir desteğe, daha büyük bir e, şey güce ihtiyacımız var. Tek başına kimliğini koruyarak nereye kadar? Ki zaten herifin kimlik derdi yok. Daha ilk filmin sonunda acaba ayrılmayın dedi hamburger yerken. <gülüyor> <gülüyor> ki Steve Jobs şey e, Rogers. Steve Jobs'ın da öyle bir derdi yok. Herifin müzesi var. Evet. Demek ki bilmiyorum o şey e, kahramanlık. Kimliği üzerine değil de birazcık daha farklı bir e, açıdan bak, e, bir Civil War e, çatışması oluşacak gibi görünüyor. Evet bir de e, filmin Türkçe adını Kahramanlar Savaşıyor mu yaptılar? böyle bir şey yaptılar. Kahramanlar gibi. Savaşı galiba. Evet. <gülüyor> yani ikisi de birbirinden muhtar isimlerdi. Aynen. Ya... Ama düşününce gerçekten böyle dev bir iç savaş... E, hani metniyle gelmiyorsa film gerçekten de Kahramanlar Savaşı'ndan çok da bir öteye de gidemeyecek olabilir film gerçekten. Evet. Çünkü hakikaten bir Civil War e, olabilmesi için yeterli karakter de yok. Evet. Ortada. Çünkü mutantların hiçbiri yok. Fantastic Four yok. E, şey yok. Hani Spider-Man olacak ama işte ne bileyim e, Strange yetişmeyecek. Evet, Strange filmin sonundaki işte bu end kredit sahnesine koyacaklar gibi görünüyor. E, ne bileyim, yani sadece Avengers'tan oluşan bir iç savaş söz konusuysa o pek bir iç savaş değil. Evet. E, Fragmanda Black Panther'i görürüz. Evet, fragmanın yine en çok sevilen şeylerinden biri de oydu. Hı -hı. Ben bu arada çok beğendim kostumu. Kostumu güzel, kostümü evet. güzel. Herif de iyi bence. Evet evet, iyi görünüyor. Yani filmde bol bol görürüz umarım. Yani çünkü o koştuğu sahne bayağı iyi, iyi de çekilmiş bir sahne. Şimdi, Fragmanın kurgusu da çok iyi bu arada. Kurgusu çok canım. Ama yani artık yani DC'de Marvel'da yalayıp yutmuş yani fragman olayını. ikisi de yani çok harika fragmanlar çıkartıyorlar. Tabii bir de yani Hollywood'un en büyük iki şirketinin yaptığı işler bunlar yani. Tabii. O açıdan da bakmak lazım. Sadece DC Marvel değil... Warner ve Disney diye bakmak lazım aynen, biraz aynen. da. Yani fragman üstüne daha fazla konuşulacak bir şey var mı bilmiyorum ama Civil War fragmanının üzerinde ben, benim heyecanım bir kat daha arttı. Ee, şeylerden değilim ben. Ee, aman çok spoiler yemeyeyim, film gelene kadar falan öyle, öyle o adamlardan değilim. O yüzden ben de değilim. önümüzdeki aylarda daha tonlarca yeni TV spot göreceğiz. Evet. Ee, yani evet, hani televizyon reklamları göreceğiz. Yeni En az iki fragman daha göreceğimizi düşünüyorum. Hani, Aynen. Hepsini de heyecanla bekliyorum açıkçası. Evet, e, çok ucunda... Bak, şunu hiç konuşmadık. E, Thor yok. Evet, fragmanlarda görmedik ama göreceğiz filmde. Yani hatta e, bir sonraki Hulk fragmanda yok. da göreceğiz bence. Hulk yok, Thor yok. E, hani diğer ufak karakterler, Sam Wilson dışında... E... İşte Scarlet Witch'tir, ee, şeydir. Ee, sen söyle. Quicksilver. Onları ha, gördük. Quicksilver zaten öldü. Scarlet'i falan gördük. Scarlet'i böyle böyle üç milisaniye falan gördük. Ama. Şeyi görmedik. Ya da gördüysek de ben hatırlamıyorum. Ee, robot. Ultron mu? Hayır, diğeri. Şeyi. Scarlet'in kocası. Vision, Vision. Vision'ı da görmedik. görmedik. Yani gördüğünüz başka bir sağ, e, fragman ya da teaser var mıydı hatırlamıyorum şu anda. İki, e, yani yoklar şu an. Ha. Ama eminim yani bundan sonra yani fragmanları şey, e, onlar üzerine bile kuracak olabilirler yani. film yani şey Civil War'da hiç olmadığı söyleniyor. Thor da olacağı söyleniyor. Yani Ragnarok'a kadar Hulk bir daha görmeyeceğiz diyorlar. Civil War sırasında zaten Hulk yoktu galiba. Var mıydı çizgi romanda? Uzaydaydı diye hatırlıyorum ben çünkü. Onu fırlatmışlardı. World of Hulk. World War. World War öncesinde. de Planet Hulk hikayesindeydi o diye hatırlıyorum. Yani zamanlamayı şey, şaşırmış olabilirim tabii ama yok kalk dünyada orada da diye hatırlıyorum. Ee, Vision nerede? Ne ya diyorum yani eksikliğini hissettiğimiz karakterleri muhtemelen sonraki fragmanlarda daha göreceğiz. Yani bu kadar cılız bir kadro öyle civil war yapmazsın. Evet. Bir ee, de hani şeyi de konuşmadık mesela e, işte Shield olayı var bir de büyük bir olay Marvel'ininde şu an. Hani oranın patlamış olması. Evet. Yani tamamen Nazilerin <gülüyor> güdümünde hareket eden dev bir ajan kadrosunun olması vesaire. Orada bir bölümle var zaten. Şimdi aslında ben şunu merak ediyorum. E, Agent of Shield'ı sen takip etmediğin için bilmiyorsun. Ama e, <gülüyor> resmi olarak Shield'ı dirilttiler. Yani hala gizli. Hükümetler bilmiyor Shield'ın e, yeniden kurulduğunu. Fakat resmi olarak shieldi dirilttiler ve Hydra'yı çöktürttüler. Hydra hala böyle şey e, derin devlet takılıyor yine o şey hükümetin belli organizasyonların içine sızmış e, şekilde devam ediyor ama velakin Hydra'nın e, bir iki hariç bütün elebaşları öldü. Dolayısıyla Hydra da yok, shield de yok. Onların yerini dolduran şu anda Avengers var. Ki Dev binaların üstünde kocaman logolarıyla takılıyorlar adamlar. Ve e, anlaşılan e, bu daha büyük e, yönetim e, şey kurumları Avengers'ı işte kendi altlarında bir birim olarak e, şey yapmaya çalışıyorlar. Kullanmak kullanmaya istiyor. çalışıyorlar. <gülüyor> e, zannedersem mevcut şey bu e, dilema ya da işte e, şey noktası. Çatışma noktası. çatışma noktası. Yani biz başkasının emrine uyarak bir şey mi yapacağız yoksa biz kendi bildiğimiz doğrular üzerinde serbest mi hareket edeceğiz üzerine bir e, çatışma oluşacak gibi görünüyor. Bu arada para şey e, Age of şey Age of Ultron diyorum. E, Civil War'la e, Dawn of Justice arasında çok acayip paralellikler yok mu? İkisini ard ardana izledik şimdi. Ne konuda? İşte e, vigilantizm üzerine mesela. E ama bütün çizgi roman <gülüyor> evreni yani sadece Marvel DC değil tüm çizgi roman evrenlerinde olan bir şey bu. Ya olan bir şey de şimdi ikisinde, e, iki filmde de işte bu vigilantizmin e, kontrol altına alınması gerektiğine dair bir <gülüyor> e, mesaj var. Yani işte Captain America bir taraftan işte Batman bir taraftan klar geliyor diyor işte işte sizin e, şehirde bir tane vücülenti var. E, asıyor kesiyor. Hiç e, kimseye e, hesap vermiyor. Nasıl iş bu diyor. Ondan sonra e, bir an öte yandan da Süpermen'i işte Amerikan hükümeti çağırıyor. Sen tek başına ne yaptığını sen ne diyorsun. Sen niye hiç sorumluluk almıyorsun. Uzaylısın lan sen diyor. Ne evet, yaşanan ölümlerden <gülüyor> evet, ve seni sorumlu, sorumlu tutuyorlar. Ha? Yani bu motifler benzer. E tabi öyle bu motiflerin mı? sonucunda ortaya çıkan organizasyonlar benzer. Çünkü e, burada Dawn of Justice de büyük ihtimalle filmin sonunda en azından biz bu e, fragmanda gördüğümüz Üç Karahlan diyecek ki Ya Hacı biz madem hepimiz aynı e, amaç için savaşıyoruz, Facebook'ta bir grup açalım. En <gülüyor> <gülüyor> Justice link <League> koyalım. Aynen. <gülüyor> Ee, hani katılmak isteyen olursa ee, değerlendiririz. Gerekiyorsa alırız. Ondan sonra... Kapalı grup değil mi? Evet kapalı grup. <gülüyor> dedin Di Diye geliyor şimdi. Akomen. Hacı alsanıza. <gülüyor> Cyborg hacklemiş kendini eklemiş <gülüyor> Öyle bir durum var. Ee, madem böyle bir benze benzetme yaptık. Ee, istiyorsan. Batman, Superman'e geçiş yapabiliyorum abi. Superman'e geçiş Ondan yaparım. önce ama şeyi söyleyeyim. Ee, Neyi söyleyeyim? Tarafını seçtin mi sen? Abi her zaman. Benim için bellidir yani. Yani kaptancıyız değil mi? Hani... Kaptancıyız abi. Ama ben yani kaptan... kaptancılıktan değil Aha, yani. Onu, onun altını çizmek lazım. Şimdi e, savunduğu fikri aslında kastediyoruz. Tabi yani ideolojik kaptancıyız olarak kaptancıyız. Yoksa, Yoksa kaptan, kaptan Amerika... Amerika yani Iron Man'i de desteklemeyi tercih ederim aslında hani <gülüyor> ikisi varsa eğer hani karşı yok ya ben ikisi, sadece ikisi varsa ha, a, abi siz kapışın ben izleyeyim <gülüyor> <gülüyor> derim yoksa bir taraf tutmam yani ikisi arasında ama e, yani savundukları işte filmde de gerçekten çizgi romandakiyle birebir olacaksa hani evet. ki ona yakın gözüküyor fikir olarak Kaptancıyız e, onu da söylemek lazım ya yani. kapancıyız Bakacağız. Evet. Ha, bu arada fragmanda az çok böyle tarafların kim olduğu belli evet. olmuş gibi görünüyor. İşte Black Widow ve e, şey tabii ki War Machine ve Hawkeye Iron Man'ci. Scarlet Witch, e, şey sen verisin Kaptan Amerikacı. Vision nerede oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu merak ediyorum. Vision nerede? Göreceğiz. Çünkü tek başına çıkıp ikisini de ağzına sıçabilecek bir karakter. Evet. Vision. İşte. Thor'dan çekici de alır, gelir. Asansör masansör diyordunuz ama alın sizde <gülüyor> <gülüyor> ağzlarını diye. burnlarını dağıtabilir. Evet potansiyeli <gülüyor> yüksek karakter sonuçta yani evet aynen öyle. Hepsini indirebilecek bir karakter. Tabii canım. Adam tek başına ultra indirdi yani. Yani. Yani o kadar da değil. Şimdi tek başına Ultron'u indirdi demeyelim. Çocuklara ayıp diğerlerine. Yani <gülüyor> onlar da çok çabaladılar yani. Evet. Ama yani doğruya doğru. Tek başına Ultron'u indirmiş. <gülüyor> ee, o zaman evet. Batman, Superman Dawn of Justice fragmanına geçebiliriz. Zaten hafiften böyle bir geçiş yaptık gibi. Evet. Ee, yani şeyi, şeyi söylemek istiyorum ben kafadan. Yani fragmanın ilk sahnesi Bruce Wayne bir davete geliyor küçücük arabasıyla şoför koltuğunda oturarak kendi kullanarak geliyor. Ama yani, ben ona takıldım abi. Ben olsam benim de zibilyer dolarım olsa ben de isteyelim ki bir tane spor klasik arabam olsun. Yani klasik spor arabada iki kişilik zaten koltuk var tamam mı? Yani şoför kullanacaksın sen yan koltukta mı oturacaksın? Yani çok komik olur. <gülüyor> e tamam, ben spor sürerdim. arabayla gelmesin o zaman. Ayrıca bize <gülüyor> filmde de göstermeyecekler. fragmanda da göstermediler. O herifin o nasıl indiğini görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayı gibi herif. O arabayı nasıl sığmış. Panyat eğitimi almış <gülüyor> kendisi. Vosvoslar da başlıyorlar. 10 kişi. <gülüyor> yani ben takıldım. Yani şoförsüz spor arabasıyla gelmesine takıldım. Ondan sonraki sahnede şeye de takıldım. E, Clark Kent kim bu diye soruyor. Hı hı. E, magazincilerden bir de sen yenisin galiba diyor falan. hani. Clark Kent gibi bir gazetecinin eee tanımıyor olması Bruce Wayne'i bana garip geldi hani ama sonraki aralarındaki diyalogdan anlıyoruz ki aslında bayağı ikisi de birbirinin az çok ne bok olduğunu biliyor yani yani ben şunu düşünüyorum hani ee, Dark Knight Rises'teki gibi herif 8 yıldır 10 yıldır ki Dark Knight Returns'ta da öyle herif yıllardır ee, ortalıkta yok evinde oturan ihtiyacı eee Bruce Wayne görüyoruz Dark Knight Returns'de. Belki de hani fragmanın birçok sahnesinde bunu sürekli vurgulamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Adam yok piyasada yani yıllardır yok. Tabii Batman'likten emekli oldu. Batman'likten de yani. Bruce Van'likten Bruce Van de yani sıyrılıp uzun zamandır piyasada olmayan bir adam. Yani sadece soyadı ile bilinen bir insana dönüşmüş olabilir. Hani yeni gazeteci olmuş bir Bruce Wayne'de tanımıyor olması, hani şey Clark Kent'in de hani Sima olarak tanımıyor olması e, doğru, yani şey e, çok da garip karşılanmasa da olur bence. Ben karşılıyorum abi. <gülüyor> Bilmiyorum yani e, ben çok garipsemedim o, o kısmı. Sonraki sahnede e, Bruce'un Clark'a soktuğu lafı mesela çok beğendim ben. Hani e, biz katımda Böyle işte hali açık kıyafet giymiş mucibelerle çok evet. çektik. Aynen. Diyor yani. Ve orada da birbirlerine bakışları hani ha demek ki sen süpermansın, sen batman'sin. ikimiz de biliyoruz değil mi lan falan şeyi <gülüyor> o atmosferi oluşturuyor. Aynen. Şey o gerilimi de gerip Luther kırıyor. Evet. Ve Luther de onun üstüne işte ya Bruce Wayne ne haber? Ah Clark Kent ikinizi bir araya ben getirdim. İnsanları ben, bir araya getirmeyi iyi. çok seviyorum. Ya. Diyor. Ondan sonra da şey, Clark Kent'in elini sıkıyor. O diyor. Ben olsam bu adamla kapışmazdım diyor. <gülüyor> Güzel. Yani, yani, bence çok eğlenceli bir, aynen, bir monolog. İkinizin de ne bok olduğunu biliyorum. Ve benim bildiğimi de bilin. <gülüyor> evet. Diyor. Çok eğlenceli sahne. Evet. Yani e, Jesse Eisenberg Lex Luthor olarak açıklandığından beri Hani Eisenberg'den işte şey mi olur, Luthor mu olur biz Heisenberg istiyorduk işte ıbırdır zıbırdır kendim olacak olmayacak mı işte social network'teki e, <gülüyor> Zuckerberg karakterinin devamını mı oynayacak bu adam falan filan gibi birçok e, eleştiri vardı. E, ben Eisenberg kişisel olarak çok severim. Tamam e, çok şu ana kadar ki Oyunculuk kariyerine baktığın zaman çok da geniş bir oyunculuk yerpazesilik sergilemedi. Evet genelde birinin evet. aynı karakterleri oynuyor aslında. Hani onun dışına çıkmaya çalıştığı birkaç tane rolü de oldu çok bilinmeyen. Ama bence Lex Luthor bugün bu dönem bir Lex Luthor. Hele genç bir Lex Luthor olacaksa zaten böyle bir adam olurdu gibi geliyor. Kesinlikle katılıyor. Ben yani, çok beğendim Luthor'u. Şimdi çıkıp da ne bileyim? Yok ben işte şey e, e, zilyar dolarlık bir e, ailenin işte varisi varisiyim işte e, en iyi okullarda okuyup işte en iyi e, şirketlerde yöneticilik yaptım diye böyle takım elbisesiyle çıkan bir züppe olmasındansa aslında hani e, kendi paramı kendim yaptım ulan ben internetten oradan buradan ve e, hem e, yeni dönem milyonerleri, milyarderleri temsil eden kimliğimle buradayım diyor olması çok daha e, Tabii bir mantıklı de, geliyor. Bir de aslında e, şeyi de, fragmandan şeyi de anlıyoruz. Göçmüş bir e, Luther Empire'ını tekrar dirilten adam aynı zamanda bu yeni genç Luther. Çünkü hani babam olsaydı da görseydi falan filan da diyor arada laf olarak da sıkıştırıyor bunu fragmanda da söylüyor. Ya ben sanki şeyi algıladım. Yani orada bir e, nasıl desem... bir Luther legasisi yok da babası yani hiç olan bir adam ve adam tek başına. Ben ben öyle algıladım. Yani yaratmış gibi. Ben daha çok çökmüş bir işte Luther şirketler grubunu veya şirketini neyse hı hı. yeniden diriltip. Tüm dünyanın bildiği işte saygıyla baktığı falan bir şirket haline getirmiş. Genç bir genius tarifi gördüm açıkçası. Bilmiyorum filmde de öyle hmm. bir beklentim var. Ben, ben de de aksine yani yoktan var ettim lan ben her şeyi. Hem de bu yaşımda tribi gördüm. Göreceğiz o zaman. Göreceğiz. Ee, Alfred'le ilgili bir iki bir şey söylemek isterim. Ben Alfred'i de çok beğendim. Yani zaten hani... Alfred sonuçta başrol bir karakter değil. Yani çok büyük bir değil. beklentin yok Alfred'ten. Beklentiyi kesinlikle karşılıyor zaten. Taşşaklı bir oyuncu yani. Ee, hani üzerine çok konuşmaya gerek bile yok. Alfred bence gayet başarılı olması gerektiği gibi. Ee, Bruce'a yine işte öğüt veren adam hı hı. rolünde. Babacan tavırlar sergileyerek. Ee, beğendim yani. Alfred'i çok beğendim. Ben Alfred'i e, birazcık yani o... Şey, örtüki Alfred'i çok sevmiyorum. Niye? Ama, ha Niye? Çünkü bilmiyorum ben Alfred'i birazcık da animated series'i Alfred'i çok seviyorum. Hı. Tamam mı? Hani hep uşak ama sürekli laf sokan bir uşak tamam mı? E tabi. Yani, o halini çok seviyorum ben. Ee, şey e, şu gibi. an yeni 52'deki Alfred de öyle zaten. <gülüyor> yani adam sanki şey gibi. Jiminy Cricket gibi tamam mı? <gülüyor> İşte Batman yara bere içerisinde geliyor tamam mı? Hiç böyle aşırı duygusallar da falan da girmiyor yani. Herif geliyor işte ne bileyim e, iğnesini, ipliğini alıyor. Böyle bir yandan dikerken dedim de sana değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hani, o, o tavrını ben çok seviyorum. Böyle biraz ukala, biraz züppe e, böyle şey commentary track gibi bir Alfred. E, şey Michael Caine çok duygusaldı. Mesela. Evet. evet. Ben Çünkü, onu da seviyordum. Ben de seviyorum. Ee, hani hakikaten çocuğu yetiştirmiş. Zaten çocukluğunda bile çok yaşlımiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle adeta torununu yetiştirir gibi yetiştirmiş. Hani o duygusallığı görünce tabii ki hoşuma gidiyor. Ee, Jeremy Irons'in Alfred'i birazcık şey geldi, sert geldi. Şeydeki Alfred'e çok benziyor aslında bir yandan. Gotham'daki Alfred'e. Tabii benziyor. Hı hı. Ama öyle... Ya diyorum zaten Alfred'in e, nasıl resmedildiği... istedikleri kadar farklı bir şey katmaya çalışsınlar karakteri. Alfred'in karakteri belli. Yani hı. dışına çıkamayacakları çok keskin çizgileri olan bir karakter yani. O da benim hoşuma gidiyor açıkçası. hani e, Çünkü... İlla ki insan bir sabit arıyor yani hikayelerde. Alphabet evet. de o tutunabileceğin sabit karakterlerden biri. O açıdan seviyorum. E, Jeremy Irons, az önce de söyledim ben, çok, tam e, o rolü oynayabilecek tatlı oyunculuğu olan bir adam zaten. O yüzden memnunum. Yani, ilginç bir şey var yalnız. E, Haberinde yapmıştık bunun hangi karakter olacak acaba falan filan diye Scott McNair'i var mesela kadroda gözüküyor Emin kadrosunda. Hani Kimi oynayacağını hala tam olarak bilmiyoruz aslında. Bu arada şey de var. Adını unuttum kız. Şey Sucker Punch'da oynayan kız. Hı. Yani kız Robin olacak. Cassie olacak. Cassie de neydi? Kız Robin'in adı. Cassie miydi? Evet diyorlar. Diyorlar ama Görüşmüyor. onunla ilgili herhangi bir ipucu görmedik şu an. Görmedik. Kadar. Flash olacak mı bilmiyoruz. Evet. E, Cyborg olacak mı bilmiyoruz. Cyborg bu filmde olacak mı onu bilmiyoruz. Aquaman, Aquaman olacak, olacak. Onu demiyoruz. biliyoruz. Ama onunla ilgili de henüz bir emare görmedik. Fragmanda yoktu. E, ya, fragmanda Doomsday'ı gördük ama. Fragmanda Doomsday'ı bırak oğlum. Parademon'ı gördük. Evet. Nasıl? Para, uçan Parademon'lar gördük. Ya da o çok böyle zoom edilmiş e, karasinekler olabilir ama zannet bayağı. <gülüyor> Askerleri kucaklayıp uçup kaçan Parademon'lardı yani. Ya bu Zack Snyder şey demiş olabilir. Aldık Warner'dan parayı. Bak bu kamera ne kadar iyi zoom yapıyor. <gülüyor> Sanmıyorum. Para <gülüyor> <gülüyor> e, Parademon nedir bilmeyenler için de söyleyelim. Aslında Darkseid'in e, Minion'ları. Yani. Evet, Darkseid kim peki onu da söyle. Darkseid'in kim olduğunu söylemeyelim. Çünkü Justice League'in e, ana villain olma durumu var Darkseid'in. Yani Darkside aslında e, çok ilginç yani ilginç değil de hani e, bilmesi hoş bir e, anekdot. Şu anda Marvel ve DC'nin sinematik evrenindeki en büyük düşmanları biri Thanos biri e, Darkside de yaratıcısı Jack Kirby evet. ve aslında ikisi aynı karakterler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden birbirlerini bu kadar benziyor. İkisi de mor. Dark Side aslında çok e, karmaşık bir Jack Kirby kahvesinin sonrasında işte e, DC evreninde oluşan yeni bir kozmik düzenin e, iki e, Dengeleyici unsurlarından bir tanesi. Yani New Gods'lar oluşuyor, işte eski tanrılar ölüyor. New Gods'ların arasında işte Tabii ki her zamanki gibi iyiler ve kötüler olmak durumunda. İşte kötülerin başındaki tanrısal bir uzaylı kendisi. Ve e, sürekli yerden magmaların fışkırdığı bir gezegende yaşıyor. <gülüyor> Oğulları var, askerleri var ve sıkıldıkça sağa sola saldırıyor. <gülüyor> Salça oluyor. <Evet. gülüyor> Dark Side'da yine de o kadar girmeyelim bence. Yani. Evet. Ama... E, Jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow Pluto In a one-horse open sleigh Pluto O'er the fields we go Doodle. Laughing all the way bells on cocktail ring Making our spirits bright What fun it is to ride and sing sleighing song tonight Jingle bells, jing, jingle bells way oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh I love those j -I Döndük. Müziğimizi ben... beğendiniz mi? <gülüyor> en son Dark Side diyordun sen. Dark Side demiştik. Ama istiyorsan birazcık daha e, başa sarıp daha fragman odaklı gidebiliriz. Evet. Evet. Yani işte o ilk parti sahnesinden bahsettik. İşte Lex Luthor, Hacı e... evet, onları konuştuk. Ondan sonra zaten aslında şey e, yavaş yavaş Superman'le evet. kırmızılı sah sahnelere geliyoruz. Batman'le Superman'in kapıştığı sahneleri bol bol görüyoruz. Hı hı. Ee, arada yine Alfred'in ya iyi hoş da hani bizim asıl düşmanımız o değil. Ayrıca bu e, şey hani bir çeşit intihar bir çeşit intihar görevi bu yani senin yaptığın ölüme gidiyorsun diyor. Batman de yok arkadaş ben gideceğim, dalacağım bu herife diyor yani. Çünkü evet. şey sahneleri de var yine. İlk fragmanda da olan e, Man of Steel filmi esnasında Superman'in Zod'la kapışırken zarar verdiği binalar, yıkılan binalar, Aynen. ölümüne sebep olduğu insanlar. Bruce Wayne'in gözünden de hatta bu sahneleri görüyoruz. Görüyoruz. Bruce Wayne'in Superman'e niçin bilendiğini bu kadar anlayabiliyoruz. Şimdi şey e, muhabbetine girmek istiyorum birazcık. Şimdi Man of Steel ilk çıktığı zaman... E, Hani en büyük eleştirilerden bir tanesi oydu. Yani filmle ilgili 3 tane e, ana eleştiri konu başlığı var. Bir tanesi Superman niye babasını kurtarmadı? İkincisi Superman ne niye öldürdü? Ha, ha, Zodu niye öldürdü? Üçüncüsü olan Superman denen herif şehrin ortasında öyle bangüme her yere dalar mı? E, hatta bu Superman'in e, her şeyi yakıp yıkmasından dolayı Avengers Age of Ultron filmi özellikle e, hani süper kahraman dediğin şey insanları kurtarır. Motifini o kadar çok üstüne basa basa e, şey yaptı ki filmde gösterdi ki işte o Güney Amerika'daki Güney Afrika'daki dövüş sahnesinde işte <gülüyor> yine şehrin ortasında halk Hulkbuster'la işte e, halkın dövüş sahnesinde de Iron Man ısrarla işte halkı şehir dışına çıkarmaya çalışıyor. En sonunda işte halkı ee, hani pasifse ettiği e, sahnede işte inşaat daldıklarında şey diyor işte e, Jarvis'e işte bu binayı yani şimdi satın alabilir miyiz hacı diyor. Tamam mı? <gülüyor> Ondan sonra dalıyorlar aşağı İşte e, filmin sonunda e, adını hatırlamadığım işte Orta Avrupa ülkesinde <gülüyor> Şehir işte havalandığında işte herkesin kurtulması hatta özellikle orada bir tane köpeğin e, şey e, o rafitlerden birinin içine girmesi falan. E, tamamıyla anti man of steel e, şeyleriydi e, anlarıydı bunlar. Dur. Ama e, man of steel sonrasında biz işte... E, Dawn of Justice'la ilgili ilk fragmanlar, ilk görüntüler belirleme, belirmeye başladığında da... ...hani şey dedik... ...hakikaten bu yıkımın üzerine bir hikaye kurgusu devam edecek arkadaş. Yani bunun yol açtığı bir... E, ...Fallout e, muhabbeti olacak. Sonrasında işte Hulk... Superman iyi mi kötü mü muhabbetinin doğması... ...işte kahraman mı yoksa yıkıcı mı... E, tartışmasının ortaya çıktığı bir dünya görüyoruz. Hani bu kaçınılmazdı zaten. Kaçınılmazdı. Hatta bazıları diyor ki ya hani ertelendi ya mesela şey Man of Steel'dan sonra bir sene daha ertelendi şey Batman vs Superman. <gülüyor> ee, <gülüyor> Tabii biz aslında bir Superman 2 filmi bekliyorduk. Evet. Arkadaşlar. Önce Superman Man of Steel 2 olacaktı. Sonra o olmadı. Batman vs Superman oldu, sonra Batman vs Superman oldu. Arada bir yıl işte ertelendi falan. Hani şey spekülasyonları da oldu. Sırf bu yıkıma cevap verebilmek için bunun üstüne bir bir hikaye inşa ettiler. ettiler. Mevzu doğmuştu. Şimdi Superman, Man of Steel'da hani Superman'in ilk ortaya çıkış, yani aslında bir nevi origin. ...hikayesi olduğu için daha tam... ...bütün güçlerini kontrol edememesi... ...daha tam Süpermen kimliğinin oturmamış olması... E, ...yani bizim bildiğimiz... ...ve özümsediğimiz Süpermen... ...kimliğinden bahsediyorum burada hani... ...Boy Scout işte... E, ...mükemmellik... ...derecesinde iyi... ...insandan daha çok insan bir uzaylı... ...kimliği henüz... ...yoktu... E, ...dolayısıyla bunlar... ...kabul edilebilir... ...şeyler gibi ben... E, kendi içimde bunları rasyonelize ettim. Ee, dediğim gibi Batman de işte bu yeni doğan süper güç karşısında insanlığın kendini koruyabilmesi gerektiğine inanıp belki uzun süren bir emniyetliliğini sonlandırıp tekrar ortaya çıkıyor ki e, fragmanda da çeşitli sahnelerde işte Batcave e girişini, işte Robin'in kostümüne bakıyor. Belki Robin öldürüldüğü için Batmanliği bırakmıştı bu adam. İşte e, şeye çıktığında, <gülüyor> sen söyle, e, o çatıya çıkıp Bat Signal'ın üstünde, üstündeki e, örtüyü çıkarması, ışığı tekrar yakması. Yani bunlar geri dönüşü simgeleyen sahneler gibi geliyor. Ama öte yandan da yani daha ilk fragmanlık sahnesinden diyor ki, Clark Kent Bruce Wayne e, Batman hakkında ne düşünüyorsun hocu diyor. Yani aktif mi değil mi konusunda böyle bir muğlaklık var. Tabii şey de var bir önceki fragmanda da aslında ilk fragmanda ilk Batman Superman fragmanda da Clark Kent ile şey arasındaki diyalog Barry White arasındaki diyalog gazetede. <gülüyor> e, orada da mesela hani senin Batman ne alıp veremediğin var diye soruyor Barry White evet. Clark'a. Hani yani o o o diyalog da mesela o açıdan önemli bir diyalog yani demek ki bir Batman'in varlığı biliniyor ama hı hı. hani ne kadar aktif ne kadar değil ondan emin değiliz onu henüz bilmiyoruz. Ya benim kafamda e, ki soru işaretlerinden bir tanesi bet şey e, metropolisle gotum fiziki olarak birbirlerini yakın şehirlenmiş gibi e, gösteriliyor fragmanda. Evet. Fakat e, Superman hani Batman gibi şey e, haritada bir çizgi çekip hacı burası benim muhitim burası senin muhitin ben buraya karışmam diyecek bir adam değil tamam mı? Yani o roketi kurtardığı sahne mesela zannetmiyorum ki metropolisin ortasında bir tane uzay şey istasyonu olsun da roket fırlatıyor olsunlar. Demek ki adam sağa sola gidiyor. E tabi. Yani sağa sola gidiyor iken bu kadar. Gotum'u es mi geçiyor bu adam? <gülüyor> Ama şey e, fragmanda <gülüyor> yine e, Clark'la olan diyaloglarında aslında e, hani Gotum'u ön plana çıkarır bir konuşma yapıyor Bruce. <gülüyor> yani sadece işte şey değil. E, hala çok kıyafeti giymiş ucubeler muhabbet değil. Onun dışında e, şey diyaloğu da var. Hani Clark diyor ya demek ki tüm dünyayla hani aynı fikirde değilsin falan Hı. diyor hani. Çünkü Superman bir süper kahraman falan hani bunun tribini yapıyor. Bruce da diyor ki yani ben ve Gat'ım farklı düşünüyoruz demek ki diyor. Yani Katım benim diyor. Evet. Ben Gat'ımım diyor. Gotham benim diyor yani. O güzel mesela hani e, çünkü Batman'in en büyük motivasyonlarından biri o Gat'ım şehri. Onu ön plana çıkarmış olmaları, o diyaloğu eklemiş olmaları beni çok hoşuma gitti mesela. Onun ardından yine hazır hani Batman işte ne kadardır emekli, ne kadar aktif, ne kadar faal muhabbeti arasında hani fragmanda şeyi de görüyoruz. Batcave'de Robin'in işte Hı -hı. üzerinde Joker'in olduğunu tahmin ettiğimiz yazıların yazdığı kostümünü görüyoruz. Hani evet. Böyle bir cam mekanda asılı falan böyle. O da mesela hani merak ettiğimiz başka bir şey. Çünkü bir hem Clark'la olan diyalogda o Joker göndermesi var hem işte Robin kostümünün üzerinde Joker göndermesi var. Batman'i gelecek olan Suicide Squad filminde göreceğimizi biliyoruz hı hı. falan. Hani böyle şeyler var. Acaba ucundan kıyısından Joker'de görür müyüz bu filmde? Ben açıkçası merak ediyorum. Görmek de isterim hani küçücük de bir sahnede olsa. hani. Ya Ben Joker göreceğimizi çok zannetmiyorum. Belki flashbacklerde görürüz bilmem. Ama... Bir başka soru işareti. Hani Batman e, hikayelerini takip edenler bilir ki hakikaten Joker'in öldürdüğü bir Robin var. Jason Todd. Yani eğer o Robin kostümü Jason Todd'a aitse e, Dick nerede? Tim var mı? Bunlar soru işaretleri. Ki ben e, Dick Grayson'ı da e, Jason Todd'u da Tim Drake'i de çok severim. Damien'i bile çok severim. Ee, Sübiyancı değilim. Ben de eminimi sevmiyorum. Ee, bir de tabii ki e, dördüncü Robin olan işte Kerry muhabbeti var. Aslında yani... farklı bir isim evet. saygısın değil mi? Cassie, Carrie, Kim yani çok emin değilim. Ama C ile başladığından eminim anlaşılan. <gülüyor> ee, şeyi de söyleyecektim aslında. Şimdi Joker görmeyebiliriz falan diyorsun ha, ben yani görmeyebiliriz tabii ki ama e, hani insanlar fragmanı izledikten sonra yeni fragmanı izlediklerse her şeyi spoil etmişler, izleyecek bir şey bırakmamışlar falan dediler ya. Yok ya. Şu an konuştuğumuz kısmı aslında tam tersine hani hiç bilmediğimiz ve merak uyandıran evet. kısımları o, o açıdan ben fragmanı hiç öyle spoiler dolu bir fragman olarak görmüyorum. Aksine e, daha çok şeyi merak ettirecek bir fragmandı. Yani merakımızı bir sürü konuya yaydılar. Ve ben o, o da çok heyecan verici bence. Yani. Ya ben Öğrenmeyi da... heyecanla beklediğim evet. tonla şey var yani. Şeyi de değinmek istiyorum. İlk fragmana da şey bu ikinci fragman öncesi teaser'a da değinmek istiyorum. Şimdi ilk fragman yani Comic Con fragmanında şey var. Kriptonite de görüyoruz. Tabii ve orada aslında dev bir sahne var. Ee, Luther'ın önüne diz çökmüş bir friend, şey e, bir Superman görüyoruz. Evet. Ee, ve onu bu kutsuyor gibi böyle bir... Hani evet. Sanki ve onu... E, böyle okşuyor gibi evet, bir evet. sahne var. Ve bu fragmanda da Superman arkada kollarını bağlı olarak dururken... E, Jesse'nin yani Lex Luthor'un sanki e, bir e, yaratık yaratma sahnesi, Frankenstein sahnesi dedikleri bir sahne görüyoruz. Hani ikisine böyle şey, tabii mo büyük montaj oyunları var, tabii. montaj trikleri var ama ilk fragmana geri döndüğümüzde orada Hacı Sen Ne Yaptın sahnesi var. Superman'in büyük ihtimalle Lex'i dediği What Have You Done sahnesi. Yani hakikaten orada e, yani şey sahnesi mi acaba o sayın yaratılış sahnesi mi? Evet. Şimdi ondan emin değiliz ama kesinlikle bir Frankenstein göndermesi var yani. Evet. Çünkü önce bize Ölüz Odu gösteriyorlar. Ondan sonra Lex Luthor'un işte eğer tanrıyı öldüremiyorsan şeytanı yaratırsın tadında bir monoluğu var. Onu veriyorlar. Ondan sonra da şimşekler, elektrikler binanın üzerinde çakan paldır küldür. Sonra da Doomsday'ı görüyoruz. Hatta Doomsday'dan önce böyle gökyüzünde dev bir ahtapotumsu bir yaratık görüyoruz önce. Yani belki de Doomsday'ı yaratmıyor da olabilirler. Ee, şey e, <gülüyor> Apokalips açılan portal açılıyor olabilir. Olabilir evet yani. parademin de görüyoruz. Aynen öyle. O yüzden mesela Zod'dan yaratılmış bir Doomsday. Herkes şu an öyle düşünüyor fragman üzerine ama bu bir, bir montaj eee küçük götlükler <gülüyor> olabilir yani hani. Doğumzadeyi sonuçta asıl karakter bizim bildiğimiz o da Superman gibi hani Krypton'dan gelen bir alien yani bir uzaylı. Evet. O yüzden Zod'dan yaratılma bir doğumzade fikri çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama şeyde de bakmıyorum. Öyle çıkarsa da bunu çok sorun edeceğimi zannetmiyorum. Benim doğumzade ile tek derdim CG'yi kötü duruyor be yani ya, benim çok, çok öyle, öyle bir derdim yok tamam işte <gülüyor> e, Michelangelo'da yani, Teenage Mutant Ninja Turtles Michael Bay filminin yani gerçi tam olarak Michael Bay filmi de sayılmaz ama Ninja kaplumbağalara benziyor işte yani. Ninja kaplumbağalara benzetilmesi e, işte ne bileyim e, Cave, Lord of the Rings'teki Cave Troll'a benzetilmesi ondan sonra aslında birazcık da şey yapsan e, Gollum'a ve dolayısıyla da RTE'ye de benziyor falan. <gülüyor> ee, böyle durumlar var. Ama, ama Zoda rahatsız... da benziyor. Evet Zoda da benziyor. Beni çok rahatsız etmedi. Çünkü ha Zoda benzemiş demiştim ben ilk gördüğümde. Ee, şey sahnesini aslında biz geçen podcast'te uzun uzun konuşmuştuk da e, bu Lex Luthor'un monologunun devam ettiği sahnede işte e, Son of Krypton, Breath of Gotham. İşte şey diyor, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gladyatörlük savaşı, gladyatör dövüşü diyor. Hani ben orada şey izlenimini almıştım. Şimdi Dawn of Justice'in önceki fragmanlarına baktığımız zaman işte kutuplaşmış, bölünmüş bir kamuoyu var. İşte bir tanesi bir taraf işte Süpermen'i tanrı mertebesine yükseltirken diğer tarafta bütün yıkımlardan vesairelerden sorumlu bir e, adi uzaylı e, perspektifinden yaklaşıyor ve e, iki tarafın da temsili yani bir tarafın Superman olduğunu varsayarsak diğer tarafın yani e, Batman olduğunu e, görüyoruz ve böyle bir kapışma e, yaşanıyor ki e, ikinci fragmanın başındaki hani ben herkesi bir araya getirmeyi çok seviyorum diyen Lex Luthor'un işte e, oyunları ve pislikleri sayesinde birazcık daha irdelenmiş böyle körüklenmiş bir e, savaş olduğu görünüyor. Hani hakikaten bir gladyatörlük e, motifiyle baktığın zaman bu kutuplaşmış iki halk e, Kamou'nun e, seyirci işte Batman'le Superman'in gladyatör e, Lex Crop evet Lex Luthor'da imparator eee da hayal edebiliyorsun ve kimin sağ kalıp kalmayacağını aslında nihai kararını kamuoyuyla birlikte imparator veriyor. Yani savaş bir şekilde sonlandığı zaman imparator çıkıyor şeyine, balkonuna. İşte başparmağını kaldırıyor ve böyle şey e, paralel bir şekilde tutuyor halka gösteriyor. Halk da öldür derse aşağı, işte yaşat derse yukarı çeviriyor başparmağını dev bir güç e, ve kamuoyunu yönetebilen dev bir güç olarak e, Lex Luthor'u hayal edebiliyoruz. Şimdi genç milyarder dedik, işte e, Facebook dedik, ıvır zıvır dedik ve Dark Knight e, Returns'teki e, <gülüyor> medya e, yorumlaması ve medya perspektifi ile anlatılan işte anları sahneleri ve kullanımını da düşünürsek bayağı güzel harmanlanmış bir e, medya manipülasyonu etkisi ve işte modern dünyadaki işte e, in, enformasyon, dezenformasyonuna göndermeyi de e, burada böyle zorlama da olsa bir şekilde yok zorlama değil bayağı var e, bence de e, değinebiliriz gibi geliyor ve bu gayet güzel bir yaklaşım. E, Tabi bu tarz yaklaşım. bir hani böyle alt metin görmek güzel oluyor çünkü ayrım ben 3'te de az çok buna benzer bir bu tarz bir alt, alt metin vardı. O yüzden benim de hoşuma gitti o açıdan. Yani e, dayımız Kevin Smith'in e, birkaç podcast'ini dinledim son günlerde. <gülüyor> Onun sürekli söylediği bir şey var. Yani ulan bu, bu karakterleri, bu hikayeleri bu kadar ciddiye film çevirdiklerine hala inanamıyorum. <gülüyor> Böyle, tamam mı? Ve benim ümidim de gerçekten bu. Ee, yani ben DC sever bir çizgi roman okuru olarak. Marvel'dan ziyade DC'yi her zaman birazcık daha gerçekliğe yakın bulmuşumdur ee, ve MCU-DCU e, ayrışımının da bu noktada belirileceğini düşünüyorum. Yani e, MCU birazcık daha pop takılırken e, DCU DC, birazcık daha realistik takılacak. İşte birazcık daha e, karanlık, karanlık, birazcık daha gerçek dünya motiflerinin e, beyaz perdeye yansıtıldığı e, hikayeler olacak. Ve gerçekten de bu gerçekleşir ise işte istediğimiz gibi e, hakikaten e, MCU'dan daha ciddiye alınır, alınır bir DCCU ortaya çıkacağını ya, düşünüyorum. O, o yine tercih meselesi sonuçta. Tabii yani. ama hani, e, hani benim tercih sebeplerim işte bunlar olurdu diye söylüyorum. E, ve bu da gayet e, heyecan verici benim için. O şeye de değinelim istiyorum. Şimdi e, fragmandan sonra şey konusu da oldu. İnsanların büyük bir çoğunluğu dedi ki daha Marvel fragmanları gibi olmuş. İşte daha cıvık zıpır bir Lex Luthor var. Daha çok şakalar var falan filan. Hani Ben çok katılmıyorum ama katılmıyorum. bir yandan da şu da var tabii. Eminim Marvel seyircisine de hitap etmek için... 3-5 şeyde koymak istemiştir DC'de tabii ki Warner'da. Bunda hani garipsenecek, şaşırılacak bir taraf yok. Evet, bence o şey Doomsday olduğunu varsaydığımız yaratığın işte binanın dış çeperinden işte binayı yıkarak aşağı inmesi direkt şey Hulk anımsatması. Evet. Yani İlla ki böyle paraleller olacak. Ya bu benim hoşuma da giden bir şey. Yani sonuçta Marvel'da DC çizgi romanlarında da her zaman birbirine atıflarda bulunup İllaki ya yani. da birbirinden hikayeler çalıp ondan sonra Faris'in farklı hikayeler kurabiliyorlardı. E, filmlerde de bu olsun bu kapışmanın devam etmesi bizi çok mutlu eden bir şey yani. Tabii canım benim mesela Spider-Man okurken en <gülüyor> sevdiğim şeylerden bir tanesi. Spider-Man işte yüksek binaların tepesine çıktığı zaman işte New York'un şey, koruyucu gargoyleri vardır ya hı hı. hep üstünde oturduğu bir gargoy var. O, o gargoyun adı Bruce. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında az çok bu kadar konuşacaklarımız ama şeyi de araya sıkıştıralım. Wonder Woman konuşacaklar. Tabii tabii mı? hayır. Şeyi bir araya sıkıştıralım ondan sonra geçelim Wonder Woman'a diyorum. E, fragmandan önce aslında iki gün öncesinde bir de bir teaser izledik evet. biz. Onu hiç konuşmadık. Teaserı hatırlarsanız işte e, ki geçen podcast'te yaklaşık yarım saat konuştuk bu 30 saniyelik teaserı. <gülüyor> Ama e, sen sürekli böyle diyorsun da insanlar e, yanlış anlayacak. Geçen podcast deyip durduğumuz podcast aslında yayınlayamadığımız. Evet. Teknik sesle... sebepler yüzünden yayınlayamadığımız. Kayıt sorunu yaşadığımız için yayınlayamadığımız podcast. E, o teaserı da kısaca hatırlayacak olursa Superman işte yeraltı sığınağına geliyor böyle. Iniyor. Ve kolunda Superman arması olan e, askerler Superman'in diz çöküyor. Superman onların arasından yürüyüp zincire bağlanmış bir Batman'e gidiyor ve kafasından Batman maskesini çıkartıyor. Bir Bruce Wayne'e bakıyor. Bir şey maskeye bakıyor. Ve bitiyor. Teaser bundan ibaretti. Fakat o kadar dolu bir teaser ki e, bir bu askerlerin diz çökmesi sahnesi zaten daha önceden de gördüğümüz sahnelerdi fakat e, hakikaten eğer bu filmin bir parçası ise yani filmin gerçekliğinin bir parçası ise Süperman'e ne oldu ki insanların ona diz çökmesine izin veriyor? Evet sorması. bunu niye kabul ediyor? Yani? Evet çünkü orada yürürken gayet yani çok doğal bir şeymiş gibi aralarından yürüyor hiç e, hacı tamam şey ben geldim de senin diş çökmene gerek yok kalk ya Bir Şeyi yok yani biz. Dur ver elini öpeceğim dayı. Ha, evet. <gülüyor> yok hani... yok evladım öpme falan diye çekmeye çalışan dayı muhabbeti yok yani. yani... Yok. süperman Superman gayet başı dik o askerlerin arasından geçiyor. Evet. Ve şimdi aynen bu var. Bir de üstüne şu da var. Batman'in o kostümü için işte komik onda figürü varmış da işte adı Nightmare'ye Batman'miş. O yüzden bu sahne kabus sahnesi işte bu sahne bir rüya sahnesi olabilir falan deniyor. Hı hı. Ben onu öyle olduğunu düşünmek istemiyorum açıkçası. Böyle büyük bir filme Superman'in veya Batman'in bir rüyasını koyup Aa, rüyaymış gibi böyle çok ucuz bir numara olur gibi geliyor bana. Ama hani Zack Snyder'ı da küçümseyecek değilim. Hani böyle bir sahne koymak isterse eminim gerçekçi bir yolunu da bulacaktır. Hani. Evet. Ama yine de ben bunun bir rüya sahnesi olduğunu düşünüyorum. Yani benim rüya sahnesi olmasını isteyeceğim tek sebep o baştan söylediğimiz insanların ona diz çökmesine izin veren Superman'in süpermeni kabul etmek istemiyor olmam. O Batman'in perspektifinde bir rüya ise hani olabilir. Yani Batman hakikaten bu adam gelecek, dünyanın amına koyacak, hepimizi yönetecek kabusu içerisinde böyle bir Superman hayal ediyor olabilir. Yani ee, ama asıl önemli sahne orada maskenin çıkartılması sayesinde. Evet. Maske Batman'in Batman kutsalı. Evet. Batman'in kutsalı. Hiçbir şekilde maskenin çıkmaması gerekiyor. E, yani Catwoman'la sevişirken, Razal Gull'la dövüşürken yani Daltaşak e, çıplakken bile maske çıkmıyor evet. hacı. Diyorum işte şey e, çorap gibi aslında <gülüyor> Yok ben yatakta çorap çok sevmiyorum. <gülüyor> tamam işte aslında olmaması gerekir. Ama ama ayakları çok soğuksa şey yapacak bir <gülüyor> şey ee, Ve şey orada aslında e, Batman e diyor ki yani büyük ihtimalle o maskeyi çıkartmadan önce de Batman'in Bruce Wayne olduğunu biliyor Superman. Maskeyi de çıkartıp baktığımız zaman maskenin çok özellikli bir maske olmadığını görüyoruz. Hani Batman'in bir sürü başka hikayesinde işte maskeye dokunulduğu zaman elektrik çarpar ıvır zıvır gibi işte koruma şeyleri vardır maskenin aparatları. Yok öyle bir şey. Ve e, ne e, Nolan Verstek'i Batman'in işte seramik e, şey koruyuculu bir maskesi olduğunu görüyoruz. Bildiğin şey e, çarşaf Plateks, bir, mas plastik. Ha, bir maske. Bir maske. Ve orada hani bakışlar çok yoğun. Dolu dolu bakışlar var. Hani ikisinde de nefret bakışı var aslında. Evet. Senin kimliğini çaldım aldım ben diyor. Sen bu maskesiz hiçbir şeysin. Bakışı var Superman'de. Yani bir an öte yandan da işte sen bu maskeye güvenerek mi bana kafat... Evet, Küçümsüyor da o bakışta. Ve o cesareti gösterebilmiş olmasına da çok kızıyormuş gibi bir e, bakış var. Bruce Wayne'de de işte hani şey var. Hani birazcık da e, tecavüze uğramış gibi. Hani sen ne cüretle benim maskemi çıkartırsın gibi bir bakış var. E, bayağı böyle dolduğu kin, kinli bakışmalar yaşanıyor orada. Buradan da şeye bağlamak istiyorum. Hani e, fragmanda Superman'in Batman dediği ben istesem seni öldürürüm kardeşim. Hı. Yani neyin şeyini yapıyorsun muhabbeti. Yani Süpermen'in bunun diyor olması zaten biraz saçma ama Batman'de senin de işte e, bir önceki podcast'te yayınlayamadığımız bir önceki podcast, podcast'te e, sürekli söylediğin bir delice cesareti durumu. Evet yani herif cesur bir kere ayrıca motivasyonu kini hani çok belirgin hı hı. o yüzden de hani şey güzel bütün film boyunca neredeyse bu ikisinin kapışmasını izleyecek olmak güzel. Aynı amaç için bir araya gelip aynı düşman karşısında birlik olacaklarını görmek yani birlik olacaklarını bilmek de güzel. Bunu görmek de güzel. Alfred'in de tabii orada şey overında. <gülüyor> evet asıl düşmanımız o değil diyor. O nasıl? değil diyor. Ayrıca böyle kim böyle şey, gözü karalık aslında iyi insanları işte kötüye sevk eden asıl şeydir diyor Batman için. Yani deli cesaretinde belli bir dosu var aşma diyor. Evet. Sonra, Sonra Enter, Wonder Woman. Enter Wonder Woman. Yani bence gayet güzel bir sahneydi. İşte Toomsay'ın gözünden ağzından burnundan ışınlar saçtığı sahnenin hemen ardından... İşte patlama oluyor ve o patlamanın... Oh shit sahnesini evet. Batman'in. O patlamanın hemen sonrasında da böyle yanmış bir şey. kalkan kalkanın Ve kalkanın arkasından böyle çıkan bir Wonder Woman görüyoruz. Wonder Woman. Ki orada da yine eğlenceli bir diyalog var. Hani evet. Superman diyor ki bu seninle mi? Batman diyor ki ben seninle geldi zannetmiştim. Hani ikisinden de değil. Onlar hmm. da tanımıyorlar yani. Birdenbire beliriyor gibi. Anladın aynen, mı? aynen. Ama tabii o da bir hani sonuçta bir montaj ilesi olabilir. Her şey olabilir. Tamamen geyiğine yapılmış bir diyalog bile olabilir orada. Onu bilmiyoruz. Ben Gal Gadot'u Wonder Woman olarak ben, beğendim. Ben de beğendim. Ben zaten beğeniyordum kendisini. Hani çokçılız bu nasıl Wonder Woman falan filan cimriğinin Wonder Woman'lara benziyor gayet. Ve sanki şey e, Justice, yani yeni 52 Justice'lik Wonder vondurumun gibi olmayacakmış gibi duruyor. Çünkü o yeni 52 Justice League çok böyle toy, birazcık daha böyle ergen tripleri de olan tamam mı? Her boka Aa, saldıralım, keselim, biçelim, işte ben savaşçıyım triplerine giren bir e, Wonder Woman. Burada, Burada birazcık daha, daha evet. olgun duruyor. Evet çünkü hani şimdi göreceğiz onu ama kendi filminden bir kamera arkası sahnelerinden görüntüler düşüyor. Hani görüyoruz yani 1. Dünya Savaşı döneminde orada olacağı hı hı. Hani onu biliyoruz mesela. Ya da ne bileyim Batman Superman frag ilk fragmanda onu daha böyle bir iş kadını e, halinde de gördük aslında şöyle 1-2 bir, bir, saniyede olsa. Diana Prince. Evet, yani o, o şirketlerin işte CEO'su veya başkanı işte taşaklı bir kadın olacağını hı hı. biliyoruz aslında az çok. Ama işte o alter ego'yu nasıl gizliyor falan filan. Çok bir tonla soru işareti var bandolunun arkasında. Şey gibi olsa çok komik olmaz mı? Wonder Woman'ın dizisindeki gibi kendi etrafında benzeri. <gülüyor> böyle... ee, umarım öyle bir şey olmaz. <gülüyor> ya zavallım Superman işte telefon kulübeleri artık kalmadığı için <gülüyor> telefon kulübeleri de soyunamıyor. Evet, telefon kulübesine girdiği insanları işte TARDIS'e giriyor falan. Wonder Woman sahnesi gayet güzeldi. Özellikle de işte güçlü kadın imajı olsun diye işte yani bir erkeklerin erkekleri zorluktan kurtardı kurtaran kadın motiviyle e, şey yapmışlar fragman içine koymuşlar. Hiçbir şekilde onun aciz durumda kalacağını gör, aciz durumda görmeyeceğiz Wonder Woman filmin evet. Film boyunca. Hatta bol bol Batman'i falan kurtaracak yani. Bu normal bir şey ama e, bir yandan da bunu işte anti-feminist olmamak için yapıyor olmaları evet, düşüncesi yani. e, birazcık üzücü. Şey olayına girecekler mi ben çok merak ediyorum. Şimdi Bat şey Superman'in yıllar içindeki evrimine baktığımız zaman işte ilk çıktığında sadece zıplayabiliyordu. Sadece güçlüydü, uçamıyordu. Ondan sonra işte belli bir noktada işte e, Hit Vision ortaya çıkıyor. Belli bir noktada işte Cold Breath giriyor işin içine. Belli bir noktada işte X-Vision e, X giriyor. Belli bir noktada işte Güneş'ten enerji aldığı vesaire. Sürekli evrimleşen bir karakter aslında Superman. E, belli bir şeyde de e, dediler ki bu adam hayvan gibi güçlü. Kriptonit dışında da şeyi yok. E, zayıf bir noktası yok. Buna bir zayıf nokta daha yaratılım dediler ve büyüye karşı zayıf olduğunu öne çıkardılar. Dolayısıyla işte Şazam ve işte Wonder Woman gibi büyü temelli güçlü kahramanlar karşısında birazcık bocalayabiliyor. İşte Wonder Woman'ın kılıcı Süpermen'i kesebiliyor. Hani Süpermen büyüye karşı zayıftır kuralını mesela... Onun birlikte empoze edecekler mi acaba? Yani işin içine büyüyü katıp o bizim çok gerçekçi, çok gerçekçi dediğimiz şeyi biraz öldürebilirler diyorsun. Yok. Yani e, kriptonit dışında Süpermen'i başka yollarla daha zayıf bir kar, e, karakter haline getirebilirler mi? Da, za, zaaflarını arttırabilirler mi acaba? Olabilir. Benim de merak ettiğim şey e, Aquaman'la ilgili. Hı hı. Şöyle bir dedikodu dolanıyor. Ee, Aquaman Jason Momoa'nın oynadığı Aquaman Earth 2 Aquaman olabilir. Galgatı götürüyor diyor. Olabilir diyorlar. Yani böyle bir dedikodu dolanıyor. Bence hani güzel de olur hani bu işin içine Multiverse'ü Multiverse. Multi multiverse, Multiverse'ü eklemek demektir. Bu benim hoşuma gider hani Earth 2 de işin içine sokarlarsa ama bir yandan da şu var. Hani film 2 saat, 3 saat ne kadar uzun olabilir ki? Hani o kadar çok şey var ki çünkü evet. o, o da biraz hani korkutmuyor değil. Çok fazla şeyi koymaya çalışıp hepsini tam verememek falan sıkıntı yaratabilir bir yandan da. Ya evet. bence o kadar da, o kadar da o kadar da zorlayacaklarını zannetmiyorum. Çünkü e, bunun başarısız örnekleri çok fazla. Ama çok şey var. Yani bak şeyi bile gö görüyoruz fragmanda. E, Bruce'un Anne babasının öldürüldüğü sahneyi bile tekrar göreceğiz gibi gözüküyor. Yani babası evet. var. Babası var. Jeffrey Dean Morgan oynuyor. Evet. Ee, yani onu bile gösterecekler anladın mı? Ee, onlar var işte Darkseid'in minyonları dedik. Zod muhabbet dedik. E, Lex Luthor. E, Clark'ın gidip annesiyle konuşmalarından anlıyoruz ki orada da bir, evet. bir süre geçecek. E, gazetede bu herifin ile ilgili de bir sürü şey göreceğiz falan. Tonla şey var gibi gözüküyor yani. Bunları çok kısa kısa kesitler halinde vereceklerini de zannetmiyorum. Hani Snyder'in dediğim gibi kurguda falan hiç hani hiç zannetmiyorum. Hayır, öyle bir şey demiyorum ama bu kadar şeyi bir filme nasıl sığdıracağını cidden çok merak ediyorum. Bilmiyorum ben e, Kevin Smith'in podcastinde e, Kevin Smith'in dediği şöyle bir şey vardı. Eğer yani Ben Affleck'i aldılarsa bu adamlar. Tamam mı? sadece işte iki filmde Batman oynasın ve gitsin diye almadılar. Tamam mı? Solo Batman filmini işte eee yönetecek ben Affleck, aynı zamanda. Evet, ben yönetecek. Aynı zamanda adam artık e, Oscar almış bir yönetmen yazar pozisyonunda. Dolayısıyla Nolan'ın da sadece Menos danışmanlık yapıp artık bir birazcık daha kenara çekilmiş olmasından da dolayı şey Batman v Superman artı devamında gelecek DCU filmlerinde hani ikinci bir göz ikinci bir kontrol noktası olarak da Ben Affleck'in olması durumundan bahsediyor. Yani ne kadar önemli Ben Affleck'in şey Batman v Superman yapımında etkisi nedir? Onun fikirleri kanaatleri veya işte notları ne kadar etkili? olur bilmiyoruz ama sonuçta franchise'i devam ettirecek en büyük karakterlerden birinin de filmini yönetecekse bunun öncesinin sıçmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır bu adam. Tabii. Diyor. Ki e, bence mantıklı. E, birden fazla işte kontrol noktasının da olması film için gayet iyi. O yüzden filmin çok böyle saçma sapan bir hata yapacağını ya da işte şunu da koyalım, bunu da koyalım, Hastiktir. sığdıramadık o yüzden şunun şurasını keselim sonrasında devam ederiz gibi hani e, Amazing Spider-Man 2'de gördüğümüz o tür olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ya yani ben de dediğim gibi büyük bir sıçış beklemiyorum. Yine de ufak da olsa bir korkum var çünkü çok fazla şeyi sığdırmaya çalışıyorlar film öyle gözüküyor directors katı 5 buçuk saat. <gülüyor> Güzel olur aslında. Ee, evet aslında ya benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Yani daha doğrusu aslında eklemek istesem saatlerce daha üstüne <gülüyor> tonlarca şey anlatabilirim ama bence artık yavaştan burada bitirebiliriz. Olur, olur. Ee, şunu da söyleyeyim o zaman. Şimdi Civil War'u doğal olarak Batman Superman'dan daha az konuştuk. Bunun için bilmiyorum yine trip yer miyiz dinleyicilerden ama Yakın bir zamanda belki birkaç gün sonra belki bir iki hafta sonra Marmara çizgiden işte dün çekmeye çalıştığımız ama ne oluyor? Dün dün işte kaydını yapmaya çalıştığımız ama başaramadığımız Sivil War ve işte Batman Superman podcastinin bir konu daha vardı demiştik Marmara çizgiye çizgi düşler büyüyüş e, çizgi romana çevirmenlik yapan bir arkadaşımız bizimle beraberdi ama. Teknik sebepten o podcast'in içine edildi. Sanırım şöyle bir şey yapabiliriz. Yani belki onun da yine olacağı hı hı. yeni bir Civil War podcast yaparız. Onu Bunu, Bununla e, tatmin edemediğimiz dinleyiciler varsa belki onda daha uzun uzun konuşarak. Ki aslında önümüze, önümüzdeki günlerde gelecek bir sürü e, fragman vesaire var. İşte Suicide Squad'ı var, e, şey var. Evet ya onları da katılıyor. Aslında kimse bizden bir Star Wars'la ilgili podcast çekmemizi istemedi. Ha? İlginç. Star Wars'la ilgili bence de zaten öncesinde değil filmi izledikten sonra yapalım. Ya aslında bizim Daikon diyordu ki hani 6 filmi izleyip bir film öncesi ilk 6 filmle ilgili bir podcast. Ondan sonra filmi izledikten sonra da Awakens'la ilgili bir podcast çekmez miyiz? dedi. Öyle bir vakit bulabilirsek neden olmasın olabilir yani. Aynen öyle. Daikanda e, öyle fikir atıp kaçacağına gelsin. <gülüyor> nerede yaşadığımızı biliyor sonuçta. <gülüyor> İşi gücü de yok. Allah Allah. Öyleyse ben, öyleyse. Bitirelim. Bitirelim. Geekstra.com